إنك أنت الجواب الكريم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري رحل لقبة من رساني فهو عظيم إلى الله إن الله بصير للعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهالي. عدد كمال الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وظلنا رسوله النبي العاشم ذو الكريم يا إله العالمين Kalplerimiz iman ve Kur'an-ı Nuh'yla eyle. Bizleri hakiki müminler kılmak suretiyle aziz eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Azamet ve uluhiyetini takdire bizleri muvaffak eyle. Habibi edibin yolunda açtığı çığırda bizleri kaim ve daim eyle. Efendimiz cennet ve cemalullah şerefiyle şeref yâzıyla. Amin. Amin. Bu hûmeti sevgili ve husaîn. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. <gülüyor> Cenab-ı Hak inayetini bizimle beraber etsin. Bu kısa konuşmada ben hissiyatıma mağlûf olmadan muhafaza buyurup Hakkata tercüman kılsın, İlas-ı etemme Sizleri de hüsnü istifadeye muvaffak kılsın inşallah. Mevzuya girmeden evvel bir hususu istirhamın sizi incitmesin. Çok yaşlılar, durumu karışık olanlar vardır. Bir saatten beri de burada oldukları için sıkışmış olabilirler. Biraz da ben sıkıştıracağım. Baştan abdest alacaklar kalkar giderlerse abdest almaya, Mevizeyi takdim ederken mevzu esnasında dikkatim çekilmiş, dikkatim dağılmış olmaz. Bunu baştan ben söyleyeyim, bağlar mıyım? Gitmenimizi temin ederim artık, bilemiyorum arasını. Rıza-i bu arz ettiğim şeyde bulmak biraz zordur ama bir insan olarak insan hissiyatının muhterem saymanın da yeri vardır. Ayet-i Kerime'den anlaşıldığı üzere Size bizi aldatan, mekar ayyar olan dünyanın Halika'a bakmayan, onun esmasına bakmayan, bizim ahiretimizi temin etmeyen fena, çirkin, menhus yüzüne hep beraber bakacağız. Dünya 20. asırda insanların matlubu, mabudu haline getirildi. İnsanlar dünyaya o denli bağlandılar ki, ahirete ait meseleleri dahi değerlendirirken dünya kıstaslarıyla değerlendirmeye başladılar. Beş para eder, on para eder veya etmez sözü hep ahirete ait meseleleri dünya ölçüleriyle değerlendirmenin ifadesidir. Cennetteki bağlar, bahçeler, ağaçlar nasıldır acaba insanlar düşünürken kendi üzüm bağlarını hatırlamadan cennetin bahçelerini düşünemezler. İncil ağaçlarına bakmadan Mevla'nın Ağaçlar halinde zuhur eden cemalinin ve rızasının cilvesini tahayyül ve tasavvur edemezler. O kadar maddileşmiştir insanlar. Madde onlar için her şeydir. Maddeye inhimak ederler kıtlaklarına kadar. Bulurlarsa vakit Allah'a teveccüh eder, Allah'a kulluk yaparlar. Bizim Mevla'nın huzuruna geldiğimiz bu ona kul olduğumuzu ifade ettiğimiz anlar, saatler, dakikalar hep dünyadan boş kalan anlar, saatler ve dakikalardır. İşimizin sıkıştırdığı, bizim işe kendimizi verdiğimiz dakikalarda o işten kopup da Mevlan'ın huzuruna gelebiliyor muyuz? Nazrü ilûhiyette makbul olan odur. Hiç adetinde değildir ama Allah beni affetsin. Susuzluktan dudaklarımı kurudu iç içeceğim. Belki bir ilk defa su içiyorum. Mideyi Mevladan evvel düşündüğüm için böyle oldu. İnsanlar midelerini Mevladan evvel Resulullah'tan evvel düşünürlerse benim sizin ve Allah'ın huzurunda yaptığımız bu kabil çok münasebetsizlikler yaparlar. Bu münasebetsizliğin temelinde de yerken camiye Allah'ın huzuruna geleceğimi unuttum tabi. Halbuki unutulmaması gereken birisi varsa o da Allah'tır. Her an soluklarını temin etmekle ben varım diye hatırlatan Allah. Her an sana gözüne gördüren Allah. Her an kulaklarına duyuran Allah. Mevcudiyetini senin vücudunda ve dışta afafi alemde bütün hadiselerle sana hissettiren Allah nasıl olur da insanın kalbinden çıkar. Mevla insanın mahiyetine bir kısım muzır maddeler koymuştur. İnsan bunlarla vuruşa vuruşa kendisini bulacak, terapi edecek, yükselecek, cennete ehil hale gelecektir. İşte bu muzır maddeler yanlış patlamalar yaparlar, dinamit patlaması gibi. Sonra insanın kalbi hayatını, ruhi hayatını dinamitlerler. Allah'a ait fakülteler yıkılıverir. İnsan bir bakıma ruhi itibariyle, kalbi itibariyle bodurlaşır, yozlaşır. Artık marifeti ilahi ağaçları bitmemeye başlar. Semere vermemeye başlar. Hz. Muhammed gülleri sallallahu aleyhi ve sellem bitmemeye başlar. Çünkü kalp şeytan tarafından işgal edilmiştir. Çünkü kalbe dünya girmiştir. Halbuki haddi zatında, dünyada bizi bir soluk bırakmayan, bir bakış terk etmeyen, bir duyuş terk etmeyen Allah Celle Celaluhu herkesten ziyade kendisine teveccüh edilmesi, bağlanılması gerekirken insanlar kendilerine yar olmayan vefasız şeylere bağlanıyorlar, gençliğine bağlanıyor. Halbuki ne kadar vefasız olduğunu ihtiyarlara sorun, şikayet edecekler gençliği size. Bıraktı bizi yüzüstü gitti. Hain, kalleş diyecekler. Gençlikten şikayet edecekler. Bahara bağlanıyorlar. Halbuki bahar da yarı vefadar değil. Bahar da bir tebessüm ediyor. Senin içini gıcıklıyor. Yüzüne bir gülüyor. Hazan mevsimiyle bin ağlatıyor seni. Kışıyla bin ağlatıyor. Öyleyse ona bağlanmaya da gelmez. Zindeliğe, kuvvete, gençliğe bağlanıyor. Bütün bunlar da hepsi vefasızdır. Hepsi fâni ve zâil şeylerdir. Aklı olan insan, bütün bu oyunları oynayan, bu perdede bütün bu işleri idare eden, bütün bu hadiselerin arkasında, verasında kudreti ve iradesi görünen, solmayan, pörsümeyen, yaprağı dökülmeyen, hazan mevsimi görmeyen, bir kışı, bir baharı, bir yazı olmayan ve daima insanlara bahar şeklinde zuhur ve tecelli eden, bir Mevla'yı müteale teveccüh etmelidir. Onun aleminde batma doğma yoktur. Daima bir varlık vardır ve tatlı bir varlık vardır. Daima bir huzur vardır, daima bir saadet vardır, daima bir itminan vardır. İşte böyle bir varlığa teveccüh ettiğiniz zaman şu solan renginize, buruşmuş yüzünüze, pörsümüş gençliğinize, bükülen ayaklarınıza yeniden canlılık kazandırmış olacaksınız. Taravetli bir halde, şetaretli bir keyfiyette, tatlı bir hava içinde Mevla huzuruna alacak, size ebediyet bahşedecektir. Dünya ve mafiha, sizden her şeyi alıyor, verin bana onu diyor, sarf edin onu benim yolumda, ta öbür alemde size baki bir surette vereyim. Halbuki insanı aldatan bir meta olan dünya, insanı aldatıyor. Mevlanın her şey üzerindeki güzelliğini insana unutturuyor. Zeytinin güzelliği, gülün güzelliği, çiçeğin güzelliği. Güneşlerin güneşi Allah'tan geliyor, Celle Celaluhu. İnsan esas bu güzelliklerin membağına gözünü kapıyor da, insana bir gülenme sonra kaybolan, insanın nazarında bir şimşek gibi bir kere çakan ve sonra basıp giden güneşlere, aylara, yıldızlara bağlanıyor. İbrahim Aleyhisselam nebiler nebisinin emcet ve eşref ceddi. Herkes onu bilir ve biz onun milletindeniz. Hanif milletindeniz. Bütün putçuluğa, bütün totemciliğe sırt çeviren millet demektir hanif milleti. Allah'tan başka bütün mabutları ilahları terk eden millet demektir. İşte bu itibarla bütün ümmeti Muhammed Khalilu'l-Rahman'ın milletindendir. O Halilurrahman ki sülbünde nebiler, nebisi Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı taşıyordu. Bu mevzuda... Bizim kat edeceğimiz yolu, o yolun, yolun çeşitli menzillerinde, kat ettiğimiz çeşitli mesafelerinde karşımıza çıkacak putları Kur'an-ı Muhyüzü En'am suresinin bir sayfasında şöyle yıkıyor. Her şey yıkıyor ve nazarımızda mabud-u mutlak ikame ediyor. Malen arz edeyim, onun orada yıldızlara baktığını görüyoruz. Bakınca parlak parlak yıldızları ehli dalaletin, ehli küfrün noktayı nazarından ele alıyor. Onlar bu parlak yıldızlara gönül verirler. Bu parlak yıldızlara taparlar. Araplar da şiira yıldızına tapıyorlardı bir kısmı. En büyük yıldız, Sirius yıldızı diyoruz. Güneşten 20 defa daha büyük. Güneşin yerinde bulunsa her şey cayır cayır yanar. Güneşten daha parlak bulduklarından ona tapıyorlardı. Herkes bir yıldıza tapıyordu. Halilurrahman ilk defa kendi ümmetinin gelip geçeceği yolları temizleyiverdi. Puttan ve putçuluktan mabud mutlaka imana hakim kıldı ve sonra büyük bir noktada, mühim bir noktada bulunuyordu. Hz. Muhammed'in ümmetinin sallallahu aleyhi ve sellem geleceği noktada bulunuyordu. Yıldızlara baktı, onların uful edip gittiklerini, teker teker bastıklarını ve kaybolduklarını gördü. felemma اَفَلْ قَالَ لَا اُحِبُّ الْاَفِل۪ينَ Onların battığını görünce, ben batıp gidenlere gönül vermem, ben batıp gidenler karşısında serbu etmem, istemem, arzu etmem onları batıp gidiyorlar, çünkü basıp gidenler benim sonsuz dertlerime derman olamazlar. Yıldız senin derdine derman olamaz. Basmayan birisi lazım ki senin derdine derman olsun. Sonra aya baktı baziren diyor. Parıl parıl parlıyor. İnsanın yüzüne gülüyor on dördü gibi. Ve sonra onun da uful ettiğini gördü. O zaten biliyordu. O bu hadiseleri evirip çevireni biliyordu. O gönlünden çoktan teveccüh yapmıştı. Ama kafirin noktayı, nazarını ele alıyor onun yanlış bir akidede, yanlış bir yolda olduğunu ona kendi mantığı, kendi anlayışı içinde anlatıyordu. Siz aya yapıyorsunuz, halbuki ay da uful ediyor, batıyor. Demek ki onu doğurtan, batıran, bir sistem içinde hareket ettiren, sonra hilal haline getiren, insanlara takvimcilik yaptıran, hiç muhalefet etmeden emrine itaat ettiren ayın verasında da birisi var. O Allah'tır. Onun için ayın battığını görünce de فَلَمَّا اَفَلْ قَالَ لَا Batınca yine ben uful edenleri sevmem dedi. Sonra da parıl parıl güneşe baktı. Her şeye hayat bahşediyordu. Işık gönderiyordu. Ziya gönderiyordu, hararet gönderiyordu. Bütün çiçekler yüzlerini ona doğru çevirmişlerdi. havai Nesim ondan aldığı şeylerle insanlara adeta hayat kokuları getiriyordu. Güneşin böylesine hayat bahş oluşunu görünce kafirlerin nazarları ona dönüyordu. Halilurrahman adeta putları kırdığı balta elindeydi. Ama bu defa elinde balta değildi. Fikrin altın kılıcı vardı, Allah'ın eline verdiği nübüvvetin elmas kılıcı vardı. Bununla ayları kesiyor, yıldızları doğuruyor, güneşleri parça parçaydı başa seriyordu. Her şeyin verasında Allah vardır diyordu. فَلَمَّا <gülüyor> اَفَلَتْ Bu da güneş. قَالَ لَا afilin الْعَفِلِينَ Güneş de bastı, onu da sevmemdir. اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَن۪يفَةِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ben yüzümü o sultanı ecelli âlaya çevirdim ki bütün gökleri ve yeri fütursuz yaratan, arızasız yaratan, pürüzsüz yaratan bir nizam, bir ahenk kuran, nizam ve ahenk diliyle şiir gibi mevcudiyetini insanlara duyuran Allah'a yüzümü çevirdim. Bütün bu nizamın sahibine döndüm. Ayları, yıldızları, gökte yaratan, gökyüzünü ziynetleyen, tezhin eden, yeryüzün otlarla, ağaçlarla tezhin eden Allah-u Teala'ya teveccüh ettim. ''Ve ma ene müşrikin, ben Allah'a eş ortak koşanlardan değilim.'' diyordu. Bu, müminin daha sonra tutup gideceği yolun elini, boyunu göstermekti. Bize bir yol gösteriyordu. Bu yol, mantığın yoluydu. Mantığın yolu birdir, esasen değişmez. Elverir ki insan mantığını vahyi semavinin ışığı altında kullanabilsin. Kur'an'ı anlıyordu, Allah'ın fermanını anlıyordu, kainatın tarrakalarını anlıyordu ve öteden beri selim mantığın vardığı neticeye varıyordu. Teveccüh edilecek birisi varsa o da Allah'tır Celle Celaluhu. Ama bu uyarıcı ikazlardan sonra dahi yığın yığın beşer, Kütleler halinde insanı aldatan dünyanın böyle muhteşem zineti altında da karşısında da değil de küçük bir zineti karşısında mağlup olmuş, dize gelmişlerdir. Okuduğum ayeti kerimede bunu anlatıyor. وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Şu dünya hayatı bir meta-ül Geçen de bir derste arz ettim, orada aklıma gelen şeylerle burada da Cenab-ı Hakk'ın edeceği kadar izah etmeyi düşünüyorum. İlk defa şu meta gururu size arz edeyim. meta gururu Arap'ın Arapçadan karakteristik anlayışı karşısında ele alacak olursak şu manalar çıkar. İnsanı aldatan ticaret emtihası. Size yününü kesmedikleri bir koyunu pazarda getirir takdim ederler. Onu semiz görürsünüz. Yününü sırtından aldığınız zaman arık mı arıt bir koyun karşınıza çıkar. Buna Arap meta gururudur. Manav'a gidersiniz, pırıl pırıl silinmiş elmaları görürsünüz kasalarda. Şu kasanın elmasını bana ver dersiniz. Halbuki elmalar sadece pırıl pırıl yüzüne dizilmiştir. O da imanı içine sindiremediği için sizi aldatır. Men gheşşe minna, hadisinin tokatını yer. Aldatan bizden değildir. Sen de alır kasayı eve götürürsün, silinmiş pırıl pırıl elmalar. Altını kurcaladığın zaman, elini soktuğun zaman vıcık vıcık üsareyle elin karşı karşıya gelir buna Arap meta-ı gurur der dışı süz pırıl pırıl içi pis insanın midesini bulandırır bu dünya buğday alırsınız tertemiz Amerika buğdayı derler size altını kurcaladığınız zaman yulahtan beter bir şey çıkar buna meta-ı gurur diyoruz misalleri çoğaltmak mümkündür siz çoğaltabilirsiniz bütün bu misallerin irade edilmesine vesile mümessel vardır. Dünya bunun gibi bir meta-ı Dışı süslü ve ziynetlidir. İnsanların dikkat nazarını üzerinde çekecek kadar caziptir, parlaktır. Dünya nicelerini dize getirmiş, Allah'ı unutturmuştur. Nicelerine Allah'a şirk koşturmuştur Ve nicelerine kainatın yektası ferdi, feridi Hz. Muhammed'i terk ettirmiştir sallallahu aleyhi ve sellem ve nicelerine Kur'an'a kulak tıkattırmıştır. Dünya meta gururdur. Ama dünyanın arkasında da sizin kasanın altından çıkan çürümüş elmalar gibi vıcık vıcık elmalar çıkacaktır. Buna gönül verir bağlanırsanız dünyanın arkası şudur. Bir kabir vardır. Sadefleşmiş kemikler vardır. İnsanların iskeletleri vardır. Burunlarından yılanların, akreplerin, çıyanların girip çıkması vardır. Kanların, irinlerin akması vardır. İşkembesi dağılmış bir insanı insanların nazarını artettiğiniz zaman insanların nazarında midesini bulandıracak korkunç bir manzara, irenç bir manzara vardır. Dünyanın arkası budur işte. İnsanlar sadece işte bu duruma düşmek için dünya ile boğuşuyorlar, dünyaya gönül veriyor bu ve ona perestiş ediyorlar. Dünya da böyle bir meta-ı İnsanı aldatan bir metadır. Nicelerini aldatmıştır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet kürsüsünde ümmetinin kıyamete kadar dünya karşısında aldanacağı ıstırabını çekiyor ve ashab-ı kiramın karşısında ağlıyordur hıçkıra hıçkıra. Misallerle tavsiye edeyim. Bahreinden vergi gelmişti. İslam fetihleri birbirini takip ediyordu. Artık mümin ölümden korkuyor. Ölüme gitmek istemiyor. Halbuki asli saadetin mümini, güle güle ölümü karşılıyor ve sevine sevine ölümün kucağına atılıyordu. İşte o devirde mümin alabildiğine bir aksiyon içinde cihatlarına cihatlar ekliyor, fetihlerine fetihler ekliyordu. Ve yığın yığın müminlerin hazinelerine servet akıyor. Allah Resulü bir taraftan gelen bu hazineleri diğer taraftan müminlere dağıtıyor. Bahriyinden gelen yığın yığın servetler vardı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam, bu yığın yığın servetler karşısında ashab-ı kiramın nasıl dikkat kesilip baktıklarını görünce ışkırıklarını tutamamış, ağlamıştı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ağlamıştı. Niye ağlıyorsun ya Resulallah? Ferman etti. Ben sizin fakru zaruretinizden korkmuyorum. Fakat şu dünya karşısında mağlup olacağınızdan korkuyorum. Korkuyorum ki bir gün dünyaya tapacaksınız. Dünya size Allah'ı unutturacak. Zekatı vermeyecek, ...höşrü vermeyecek, faiz alacaksınız. Bunlar dünyaya tapma, dünya karşısında mağlup olmanın ifadesidir. Midenizi düşünecek, kalbinizi midenize bağlayacaksınız. Kalbi hayatınız yıkılacak, ölecek, siz sadece bir mide olarak ayakta duracaksınız. Bulduğunuz her şeyi abur cubur oraya indirmeye bakacaksınız. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam sizin fakru zaruretinizden değil... ...sizin şu dünya karşısında mağlup olacağınızdan korkuyorum." diyor. Dünya hayatı. Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh hazretlerine... ...bir Ramazanı ı Şerif'te bir bardak su takdim etmişler. Böyle bir bardak suydu bu. Soğuk su o bile nimettir. Allah Resulü Ebu'l-Heysem-i bahçesinde... ...üç beş hurma yeyip bir bardak su içince... Gözleri dolmuş ve ağlamıştı. لَتُسْأَلُنَّ idin anin النَّعِيمِ Demişti. O gün Allah huzurunda bütün nimetlerden sorumlu tutulacaksınız. Bundan da mı ya Resulallah? Evet bundan da sorumlu tutulacaksınız. Benim birkaç dakika evvel içtiğim o bir yudum sudan ben sorumlu tutulacağım. Allah yardımcım olsun. Bu suyu o yarattı, o hazırladı, bir nimet olarak bana takdim etti. Bu bir şükür ister. İşte böyle bir bardak su Hazreti Ebu Bekir'e takdim etmişlerdi. Birdenbire Ramazandı. İftar edecekti o suyla. İçi geçtiği bayılır hale geldi. Dediler ki ya Ebu Bekir niye ağlıyorsun? Niye feryadı figan ediyorsun? O bir türlü konuşamıyordu. Hıçkırıkları durmuyordu ki konuşsun. Nihayet kendine geldi, kendini toparladı ve şöyle dedi. Bir gün ben Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında oturuyordum. Zaten hiç ayrılmıyordum. Mümkün olduğu kadar ayrılmıyordu. Nazarıyla onun içine girmek, onun içindeki esrarı almak istiyordu. Sohbet huzurunda bulunup, sohbetin enmarından istifade etmek istiyordu. Lalu güher halinde, Femi güheri nebevisinden dökülen kelimeleri kafasına yerleştiriyor, ondan istifade etmeyi düşünüyordu. İşte yine böyle bir huzurdu, tatlı huzur. Allah ruhaniyetinin huzuruna bizleri müşerref kılsın inşallah. Resul-i Ekrem eleyle gaybi bir alemle bir şeyler yapıyor gibi bir şeyler etti. Bir şeyi itiyor ve şiddetle reddediyordu. Bakışlarıyla, edasıyla git istemem diyordu. İstemem diyordu adeta. O hal kendinden geçince ben sizin bana sorduğunuz gibi ona sordum. Ya Resulallah o hal neydi? Buyurdular ki dünya temessül etti, karşıma çıktı. Bana diyordu ki ben kendimi sana kabul ettireceğim. Ben ona sen kendini bana kabul ettiremezsin dedim. İttim onu git dedim. Ben kendisini bana kabul ettiren birini itmişim zaten. O Allah'tır. Gönlümde ben bir sultana yer verdim. İkincisine yer veremem. resul Ekrem'in hali bu idi. O dünyayı sadece Mevla'nın isimlerinin cilvesi olması itibariyle seviyordu. Ahiretin mezraası tarlası olması itibariyle bağlıydı. Yoksa bizatihi dünyaya şu kadarcık muhabbeti yoktu. <gülüyor> Muhabbetin kıstasının ölçüsünün ne olduğunu müsaade ederseniz Hz. Ebu Dünya bana temessül etti kendini bana kabul ettirmek istedi ben ittim git dedim bana sen kendini kabul ettiremezsin dedim Dünya döndü bana dedi ki sen beni reddettin ama ben senden sonrakilere kendimi kabul ettireceğim bu bir bardak suyu içerken Dünya kendini bana kabul ettirdi ondan korktum onun için ağladım diyor Hz. Ebu Bekir bir bardak suyudu dünya namına kabul ettiği şey. Ebu Bekir bir halifeydi radıyallahu anh. Halife derken basite irca etmeyin. Türkiye kadar üç dört o güne göre bir devletin hem reisi cumhuruydu, hem başbakanıydı, hem de parlamentoya düşen bütün vazifeleri ötesinde toplamış nadide bir insandı. Devletin bütün hazinelerinin üstündeydi. Bütün milletin râisi, bütün millet onun raiyetiydi. İş böyleyken, bir bardak suyu büyük nimet sayıyor ve dünya kendini bana kabul ettirdi diyordu. Mağlup oldu sayıyordu kendisini. Vefat ettiği zaman devletten aldığı bütün parayı, maaşı veya başka zayıf bir rivayette maaştan arta kalanı bir tesliğe koymuştu, vasiyet getirmişti. Benden sonra bunu benden sonraki halifeye ulaştırın. İçine de bir name yazmıştı. Bana çok kritik bir anda bu maaşı almayı kabul ettirdiniz. Fakat ben sonra resul Ekrem almadığını düşününce, tezekbür edince benim bunu almam caiz olmadığını anladım. Onun için bunu yeniden Beytülmah'a iade ediyorum demişti. Çarşıda, pazarda işportacılık yapıyor, devlet idare ediyordu. Maaş bağladılar, o maaşı da tesliğe koydu, bir de name yazdı. Kendinden sonra gelecek halifeye bıraktı. Ömer hilafet vazifesiyle beraber tesliği de eline aldı, evde kırıverdi. Kırıverince kendisini ağlatacak bir name çıktı namayı okuyordu Hacı Ömer. Bu bana takdir ettiğiniz maaştır. Bunu Allah'ın huzuruna giderken iade etmek bana düşüyordu. İade ediyorum diyordu. Ve Ömer hıçkırıklarını tutamıyor, ağlıyor ve şöyle diyor. Kendinden sonra Müslümanlığı kimseye yaşama imkanını bırakmadınız. Öylesine Müslümanlık yaşadın ki adeta başka kimse onu yaşamaya muvaffak olamaz gibi bir şey oldu diyor. Elhak Ömer de ondan sonra aynı hakkaniyet içinde yaşadı. Dünyanın bir damla zeytinine, zeytinyağına dahi tenezzül etme. O kadar. Mezarda yattı, maili inhidam bir binanın içinde ailesiyle maaşeretini devam ettirdi. Ve onun devrinde artık Türkiye kadar üçlemeyecek demeyecek, Hazreti Ömer devrinde Türkiye kadar otuz bir devlet vardı. Ve devletin geliri de bugünkü Türkiye'nin bütçesinin otuz misli kadar kabarıktı. Ama Hazreti Ömer'in sırtında yamalı bir cübbe vardı, hırka var. İlk giydiğinin kollarını dahi buradan kesiyordu. En mevzuk hadis kitaplarında magazi yazarları tespit ediyorlar. Makası aldığı gibi kesiyor ve ipler sallanıyordu. Oğlu babacığım niye bunu böyle yaptın? Vallahi ben Resul-i Ekrem vesselam'ı yokluktan, cübbesizlikten böyle gezerken gördüm diyordu. Buna meta-ı gurur karşısında aldanmama derler. Elmanın parlaklığına kapılıp da altındaki kihoşafı almama demektir. Verası kabir, kabirde sadefleşmiş kemikler, yılanlar, akrepler, çıyanlar, bataklık. Dünyanın suri zinet ve debdebesine kapılıp da o bataklık içinde bataklık mahluklarından bir mahluk haline gelmeme uyanıklığı demektir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bütün dünyanın zinet ve debdebesine rağmen aldanmıyordu. Ömer'den şu vakayı dinleyelim. Halkın bizim refahımız, ancak o devirdeki müşriklerin yaşadığı refahtır. O devirde mümin böyle müreffeh bir hayat yaşamaz. O kadar gafiliz ki ben akşam sofrada, iftar sofrasında önüme konan yemekler karşısında ne duydum ne de duygulandım. Ama bir mümin böyle değil. Onun için öğrende arz ettiğim aynı şeyleri arz edeyim. Bir gün Allah beni hakiki mümin ederse inşallah hakiki müminliğin icabatını size anlatırım. Nifakı atabilirsem sırtından hakiki müminliği anlatırım inşallah. Sizin haliniz nicedir, neredesiniz onu Allah bilir. Halkın refahı karşısında halife çok tartılmıştı. Yemek yiyorlardı günde iki defa, üç defa belki. Artık eski elbiseler de atılmış, cedid elbiseler giyiyordu. Demek ki insanlar dünyaya dalıyorlar. Ağlamış ve şöyle demişti. Niye ağlıyorsun? Ey Allah'ın peygamberinin halifesi. Laqad رَئِيْتُ رَسُولَ sallallahu صَلَّى ve sellem وَسَلَّمْ يَظِلُّ يَلْتَو۪ي La min Bir gün sabahtan akşama kadar Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam karnını ovalıyor ve kıvranıyor gördüm. Niye kıvranıyordu biliyor musunuz? O gün hurmanın en acisi ki Arap'ta kal diyor. Ondan dahi bulup iki tane ağzına koyacak bulamadığından ötürü kıvrım kıvrım acından kıvranıyordu Resul Ekrem. Bugün ise sizler biri az görüyor, iki az görüyor, üç defa günde yemek yiyorsunuz diyor. Ve buna alıyorum diyordu. وَمَا hayatı dünya illa مَتَعُ Çok da gürültü yapıyorsunuz. Dünya hayatı bu ya, gürültülü. Mevla'yı unutturacak, Mevla'ya götüren her şeyi unutturacak. Allah-u Teala yar ve yardımcımız olsun. Bizlere basiret ihsan eylesin. اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاتِ dünya. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زكرفها وازدينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فاجعلناه حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقومية فكرون والله يدعو إلى دار السلام ve yahdi men yesha ila siratil mustakim sadaqallahul azim Allah dünya hayatını temsil ediyor tatlı bir temsille bize takdim ediyor dünya hayatının misali gökten yağan yağmur neticesinde yemyeşil zümrüt gibi bir zeminin meydana gelmesine benzer cama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ardi Gökten yağmur yağıyor ve derken iç içe muhtelit otlar bitiyor. Al yeşil otlar bitiyor. pembe zümrüt otlar bitiyor. İnsanların dikkat nazarını üzerinde topluyor. Bütün zinetiyle bütün teptebesiyle, ihtişamıyla insanları şair ediyor etrafında koşturuyor. <gülüyor> İnsanların yediği şeylerden meyveler gibi, proteinli şeyler gibi, vitaminli şeyler gibi... Hayvanların yediği şeylerden otlar, ağaçlar gibi. Hatta iza Hatta o tam zinetini, debdebesini, ihtişamını, tam görkemini aldıktan sonra, alabildiğini ihtişamla insanların nazarına kendisini arz ettirsen sonra, gençliğiyle, taravetiyle, şetaretiyle dünya insanların nazarına kendisini arz sonra, Kadınıyla, kızıyla insanların nazarına kendisini art ettikten sonra Buğday tınaslarıyla kendisini insanların nazarına art ettikten sonra Zeytiniyle, zeytinyağıyla, elmasıyla, hurmasıyla Ve tergileriyle, üzümüyle kendisini insanların nazarına art ettikten sonra Bütün istişam ve dep insanlara öyle bir güven gelir Kendilerinde öyle bir iktidar hissederler ki artık dünyayı çekip çevireceklerine, hakim olacaklarına, layemut kalacaklarına bir kanaat belirir işlerinde. Zannederler ki ebedi kalacaklar. Esasen hırsın menbaı tuğlu emeldir. İnsan bitip tükenme bilmeyen arzularla dünyaya bağlandığı zaman halil haris olacaktır. Ama bu tuğlu emelin kökünü kestiği zaman, Allah'ı gördüğü dünyanın mahiyetini anladığı zaman Ola ameli kökü kesilecek, rıhsat sönecektir. İnsan zannedecek ki ben ebediyim, bakayım. Dünyada ebedi kalacağım zannedecektir. Ve zannedecek ki bu solup giden, basıp giden şeyler batmıyor, daima onunla beraber kalacaklar. Ve zannedecek ki o قادرون عليها. Ataha emruna leylen ev Ama bizim emrimiz bir gece veya gündüz hiç beklemedikleri anda gelir verir. Bir sel geliverir, yıkar götürür her şeyi. Bir zelzele geliverir, yıkar binaları başlarını öldürüverir. Bir harç verir, koskoca imparatorluk verir. Bir avuç Anadolu kalı verir. Emrim birdenbire geliverir. Gaflet içindedirler onlar. Dünyaya aldanmışlardır. Hak yolunda Allah'ın verdiği şeyleri sarf etmemişlerdir. İşte bundan ötürü emrimiz gelecektir. Ve bu emir nekli olarak ifade edilmektedir. Ne geleceği belli değil. Sel gelecektir. Yangın gelecektir, zelzele gelecektir, düşman gelecektir. İçinizde mukaddes tanıdığınız şeyleri mukaddes tanımayan, mukaddes bildiğiniz şeylere küfreden, söven anarşist gelecektir. Kur'an düşmanı gelecektir. Bu ya gece olacaktır ya gündüz olacaktır. Siz ya gelişini hissedeceksiniz günün aydınlığı altında veya farkına varmayacaksınız birdenbire karşınıza hortlak gibi çıkıverecektir. Gece gelecektir, gündüz gelecektir. Ölüm gelecektir size, bu da Allah'ın emri. Siz gaflet içinde ömrünüzü temad ettirirken, ansızın gelecek ve sizi bastıracak. Arkadan verecek, iflah etmeyecek, söndürecek hayatınızı. Gaflet içinde olduğunuzdan, ahiretiniz de sönecek, ruhunuz da sönecek, kalbiniz de sönecek. اتاها امرنا ليلًا او نهارًا فجعلناها حصيدًا كأن لم تغنى بالأمر Öyle tırpanlanmış, biçilmiş olacaksınız ki, Sanki bahar görmemişiniz, yaşlılar sanki genç değillermiş gibi, kuvvetliler sanki zinde değillermiş gibi, bahar sanki bahar değilmiş gibi, sonbaharda yıkılmış, dökülmüş, pörsümüş olarak insanların karşısına çıkacaktır. فَجَعَلْنَاهَا حَسِيدًا كَاَنْ نَمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَقَوْمِيَ تَفَتَّرُونَ düşünebilen cemaate ayetlerimizi böyle anlatıyoruz diyor Allah celle celaluhu. Düşünebiliyorsanız Allah size dünyanın mahiyetini anlatıyor. Diyor ki dünyada siz bir gençlik görürsünüz. O gençlikte aşklar, meşhikler olur. Çeşitli hayranlıklar ve şevkler olur. Bağlanır kalır Mevla'yı unutursunuz. Halbuki onu ihtiyarlığın hazan mevsimi takip ediyor. Hemen arkasından ihtiyarlık bastırı verir. Hemen arkasından zaaf bastırı verir. Hemen arkasından ölüm bastırı verir. Siz dünya hayatına gönül veriyorsunuz. Halbuki görüyorsunuz, yurdunuza yakın yerlerinizde, sesi, gürültüsü, tarrakaları memleketinize gelmek üzere çeşitli yerler yıkılıyor yerle bir oluyor. Geçmiş peygamberlerin kavimlerinin başına gelen aynı belalar sizin de başlığınıza geliyor. Halbuki siz dünyaya inhimaktan bir türlü vazgeçmiyorsunuz. Balıklamasına saplanıvermişsiniz içine, başınızı bir türlü kumdan çıkarmıyorsunuz. Bakmıyorsunuz hakikatin yüzüne ki anlayasınız hakikatin iç yüzünü. Ansızın geliyor bastırıyor, ölüm gelip bastırıyor, zelzele gelip bastırıyor, sizin bahar mevsiminizi hazane çeviriyor. Sevinçli sürurlu anlarınızı ağlayacağınız hale çeviriyor. İnleyeceğiniz halet çeviriyor, sadece o tattığınız şeylerden geriye bir inilti ve bir feryat bırakıyor. Neticesi bir inilti bir feryat olan lezzete siz lezzet diyorsanız. Bu lezzeti sizin duyunuzdaki hayvanlar yaşıyorlar. İnsana insanca lezzet gerek. Öyle lezzet gerek ki sonu elem olmasın. Sonunda feryat bulunmasın. Sonunda inilti olmasın. O da müminin lezzetidir. Mümin Allah'a iman ettiğinden, mümin ahirete bağlandığından, mümin dünyaya çalıştığı gibi ahirete çalıştığından kabire giderken güle güle gider. Allah'ın saadetine varacağına inandığından sevinç içinde gider. İhtiyarlasa da müteessir olmaz. Dünyanın zindanlarından, cennetin bostanlarına gidiyorum. Şeytanla yüz yüze olmadan, Resulullah'la yüz yüze olmaya gidiyorum. Sönen, pörsüyen, batan, giden, dünyanın güzelliklerinden solmayan, pörsümeyen, yaprağı gülü çiçeği dökülmeyen, ahiretin ebedi güzelliğine gidiyorum. Mümin, bu işleri inşirahla karşılayacağı için, içinde bir burkuntu, bir üzüntü olmayacaktır, bir fırtına olmayacaktır. Onun için mümin, dünyada başına gelecek küçük meşakkatlere sabredecek, katlanacak, bela geldiği zaman onu hazır ve kız bulacaktır. Mümin de zelzereye maruz kalacaktır ama inşirahla karşılayacak. Ne güçlüsün, ne kuvvetlisin Allah'ın, bir toprak parçasını kırıveriyorsun, Yerimizi irademle sarsı veriyorsun, binalarımızı yıkı veriyorsun, içimize dehşet salı veriyorsun der. Alhamdülillah Allahım, sen bunu vermekle kendini bana böyle duyurdun, kalbime hüsrarlık getirdin. Ne büyük nimet zeladiye inşirah duyacaktır. Allah. Sel geliyor, binaları yıtırıp götürüyor, tarlaları perişan ediyor. Mümin bunu gördüğü zaman güçlüsün, kuvvetlisin, azizsin, kerimsin Allahım. Arkasından yine lütfedersin, bana lütfetsin, ben ikihaz etsin. Dünyaya ait her şeyin fena yüzünü bana gösterdin. Basıp giden yüzünü bana gösterdin. Bütün bu akıp giden hadiselerin üstünde basıp gitmeyen bir güzellik ki o da senin güzelliğindir. Onu göstermek için bunları bana lütfettin. Sana binlerce hamd ve fena olsun diyecektir. Bunu mümin diyecektir. Üzüntü duyan, içinde birbirini takip eden burkuntuları hisseden ve devamları rahatsız olan o da imanı içine sindirememiş. Adı neyse işte odur. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam dünyayı böyle tanıyordu. Cenab-ı vâcib ve Tekaddes Hazretleri bize de öyle tanıtırsın, öyle tanımaya muvaffak kılsın, yar ve yardımcımız olsun rızasından ayırmasın ve size başka bir vakasını nakledeyim. Yığın yığındır Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam dünyayı aşması ve aslında mabudu mutlaka ulaşmasını gösteren tatlı tablolar yığın yığındır. Bir defasında Cenab-ı Ömer ile hadisesi münasebetiyle saadet hücresinin kapısına kadar geliverdi. resul Ekrem'in evinin, hücresinin kapısının önünde duruyordu. Onun öyle merdivenlerle çıkacağınız evi yoktu. İki kapısı olan bir evi de yoktu. Bir perde ile mescitten böldüğü bir hücresi vardı, bir tek odası vardı. Öbür hanımının da öyle bir hücresi vardı, öbürünün de öyle bir hücresi vardı mescid ashab saflarını tutup kendisini intizar ederken perdeyi kaldırıyor, hazır olduklarını görüyorsa çıkıyor onlara namaz kıldırıyor ve sonra o hücrelerden birine dalı veriyordu. İşte bu hücrelerden bir tanesinde o gün hangisinde ise hangisinde kalıyorsa o hücrede istirahat buyuruyordu. Onun aileleri tarafından kırıldığı, kalbinin daidar olduğu şayası Hz Ömer'in kulağına gidince kapının önüne kadar gelmişti. ...ve içeriye girmek için istizan yapmıştı. Müsaade buyurulursa Ya Resulallah içeriye girmek istiyorum. Müsaade olmadığı için mescidin içinde bir miktar dolaşmış... ayrılmış, yine kapının önüne gelmişti. Kapının önünde bekleyen siyahi hizmetçi Ömer'i içeriye salmamıştı. Ve o zaman avası çıktığı kadar bağırmıştı. Ey Allah'ın şerefli nebisi... ...eğer kızım Hafsa dahi devcelerinden birisiydi... ...seni kırdıysa müsaade edersen onu dahi keserim diyordu. Müsaade et içeriye gireyim. Ve içeriye girdi. Allah Resulü hurma lifinden mensuc, mamul bir hasır üzerinde yatıyordu. İnce zayıf bir elbisesi vardı. Ömer'in içeriye girdiğini görünce kalkıp doğrulmuştu. Doğrulunca da hasırın izleri bütün vücudunda belli oluyordu. Döşey yoktu, serecek bir battaniyesi de yoktu. Ömer mübarek nazarını evin içinde dolaştırıverdi. Ve sonra da gözyaşlarını salıverdi. Niye ağlıyorsun ya Ömer dedi Allah Resulü. Ya Resulallah, Kisralar, Kayserler, dünya nimetleri bakımından mesut ve bahtiyar yaşıyorlar. Sen ise Allah'ın Resulusun. Ve işte dünya mameleki namına, bütün servetine bakıyorum. Sağda asılı kokma terk edilmiş bir deri, şu tarafta bir saat bin kırk dirhem ağırlığında bir arpa ve şurada da bir tesiden ibaret. Bütün sermayem bu, nasıl ağlamayayım? Allah Resulü, İstemez misin ya Ömer, dünya onların olsun, ahiret bizim olsun diyordu. O dünyada bütün nimetler, bütün nimetler karşısında mağlup olmuyor, dize gelmiyor, rahatlıkla onları aşmasını biliyordu. Ne Bahar'ın onun cilve endaz durumu, ne revnaklarlığı, ne rengi, ne de en ulvi keyfiyetleri resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine giremiyordu. Bethayi Allah altın yapayım da Mekken'in vadisini. Senin sağında ve solunda yürütün habibim demişti ona. Bu seyri bunu destanlaştırır, kasideyi bir veya bir anlatır. Ama o hayır yarabbi demişti. Ben öyle altın altın istemem. Bir gün aç kalırım, açlığımı hissederim, sabrederim, sabır sevabı kazanırım. Bir gün verdiğin nimetlerden istifade eder, karnımı doyururum. ''Şükrederim, şükür sevabını kazanırım.'' diyordu. Han'ın yanında altın olup yürümesini arzu etmiyordu. Altın olup yürüseydi, Uhud dağı altın olsaydı ben size kasemle anlatayım. ''Vallahi billahi tallahi'' Benim tanıdığım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 24 saat sonra evinde muhafaza etmez verirdi O Allah'ın Resulüydü. Ebu Hüreyre bu muhteşem durumu bize şöyle anlatır hiç saadet hücresinden uzak kalmayan bu nadide insan, kendi de çok defa aç kalırdı, bayılır düşerdi. Al. Ebu Hüreyre adını ona resul Ekrem takmıştı. Kedicik babası demekti. dersten gelen bu adam ilmin darcı haline gelecekti. Sahabi arasında en çok hadis rivayet eden, belliyen nakleden insan kendisi bize nakleder. Müslümanların yüzüne dünyanın güldüğü bir devirde ...ketenden bir entari bulup da sırtına giymişti. O gün az da şöyle Yasemenlik'te bir bir gibi yürüyüverdi edalı endamlı. Sonra da kendi kendine yazık sana Ebah Hüreyre, bak bek dedi. Buldun bir entari de şimdi çalım satıyorsun. Bayılıp acından düştüğün günleri unuttun galiba diyordu. Çocuklar bayılır düşerdim de Eba Hüreyre'ye sar'a geldi diye başıma batarlardı. Halbuki ben saralı değildim, açımdan bayılmıştım. Kimse de bu halimi anlamazdı. Nebiler nebisi yanımdan geçerken, açlığım kokusundan hissederdi. Eba Hüreyre kum, vezheb, ma'il. Kalk ve benimle beraber gel veya vecih, ma'il. Kalk benimle beraber geldir. Kalkar, arkasına düşer, saadet hücresine girer. Onun her gün hemen hemen böyleydi. Ve diyor ki bir gün namaz kılarken resul Ekrem'in yanına gittim oturarak kılıyordu. Zor doğruluyordu, zor kalkıyordu. Gittim hafire dedi. Dünyada çok aç kalma mahşerde azabı hafifleştirir. İnsan yediği her lokmanın hesabını verecek. Didi her parçanın hesabını verecek. Ne kadar az nimetlerden istifade edersen o kadar hesabın az ve asan olacaktır. Latüs elünne yevme idin anin. O gün Mevla'nın ihsan ettiği bütün nimetlerden sigaya çekileceksiniz. Allah size soracak. meta gurur olan, dünya hayatı karşısında aldanan, yanılan bütün insanlara soracak. Onu maksat yapan, maslup yapan, ondan razı olan hakkın rızasını unutan, onunla gönlünü itminana kavuşturan, hakkı hatırlamayan bütün gafillere soracak. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَدُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَعَنُّ بِهَا وَالَّذ۪ينَهُ مَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ nasıl da beni güzel anlatıyor, nasıl halimi güzel dile getiriyor. Onlar ki, bizim huzurumuza çıkacaklarını hiç ummazlar, hiç beklemezler. Huzuruma çıkacak gibi hiçbir halleri yoktur, diyor Kur'an. Allah diyor Celle Celaluhu. Bir mahkeme-i kübra olacak, bir yüksek adalet divanı kurulacak, İyi kötü her şeyden insanlar orada hesaba çekilecek, böyle bir mülakatı hiç ummaz, hiç beklemezler. Veya rahmetimi ümit etmezler. Vara du bil dünya, dünya hayatına arıza didi olurlar. Dünya bize yeter derler. Ağızlarıyla söylemeseler bile namazı onlara terk ettiren dünya, evlatlarına ihtimamı onlara terk ettiren dünya. Dünya Yunus'un diliyle, dünya bununla yedi kez dolduğu ahiri bizden de kalan dünyasın tonunda, sözünde manasını bulan dünya. Dolan ve boşalan bir han gibi, mütemadiyen dolan ve boşalan dünya insanları aldatıyor ve onlar ondan razı oluyorlar. Dünya insanları Allah'a götürmek için vatıda vesile. İnsanlar onun sırtına binmişler, Allah'ın huzuruna gidecekler. Mevla-i müteallerine kavuşacaklar. Maşuk'a giderken merkebe bağlanıp kalmadı dünyaya bağlanma. İstanbul'a seni götüren bir at var. Seni sırtına almış İstanbul'a götürüyor. Sen İstanbul için destanlar yazıyorsun. Boğaz içi şöyledir, efendim. Hal şöyledir, köprüsü böyledir, tepeleri şöyledir, suyu şöyledir, havası şöyledir, martısı şöyledir, aşıkı şöyledir, maşuku şöyledir. Destanlar yazıyorsun. Ve bindiğin merkuba, merkebe biniyor, ona doğru gidiyorsun. Yolda merkebin cazibesine kapılıp bağlanıp merkebe. Kapar hale geliyor, perestiş eder hale geliyor, sonra İstanbul'u unutu veriyorsun. Mevla senin maksudundur, Mevla senin matlubundur, Mevla senin mabudundur, Mevla senin maşukundur. Sen aşıkısın, sen abidisin, sen kasıdisin, o muradın sen müridisin. Sen bu dünyaya bindin ona ulaşasın, buna bağlanır kalırsan, İstanbul'a giderken merkebe aşık olan insanın durumuna düşersin. Dünya sizi ona ulaştırırsa iyi bir dünyadır. Hususi dünyanızı sizi ona ulaştırıcı kılın. Ta o dünyada böyle olmakla kutsiyet kazansın. Ahiret hesabına bir kıymet, bir değer kazanmış olsun. Allahu Teala ve Teccad Hazretleri kıymet kazandırmaya muvaffak kılsın. Veradu evet. bil hayatü dünya. Dünyaya da demiyor. Dünya hayatına razıdidi oldular. Dünya hayatını hoş gördüler. Bakmadılar ahirete. Dünyanın verasına, herkes dünyaya talip ve rahib olmuş, herkes dünyaya dalmış, biz de herkes gibiyiz. Bu güzel baharda ne diye istifade etmeyelim, ne diye bu nimetleri terk edelim, niçin önümüze gelen her şeyi yemeyelim, neden gülüp eğlenmeyelim diye, herkes gibi herkese uyup dünyaya dalmak. Herkesin dünyaya dalmış olmasını da teselli saymak ve bununla teselli bulmak, bizzatın buyurduğu gibi beyin yapıcımız, Musibette başkalarıyla beraber olmak bir teselli ise kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Belada musibette başkalarıyla beraber olmak bir teselli ise kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Ve radu bil hayati dünya, ve biha. Allah'la gönüllerini itminana kavuşturacaklardı. Gönül ela bi zikrillah kadma inel kulub fermani sıfatıyla ancak Allah'ı anmakla oturaklaşır, Allah'ı anmakla hüzura kavuşur. Ama onlar, Allah'ı anmakla hüzura kavuşan gönüllerini dünya ile hüzura kavuşturdular. Vatma annubiha, dünya ile tatmin oldular, dünya ile itminana ulaştılar. Halbuki Allah'la itminana ulaşacak, Allah'la tatmin olacaklardı. Müminin gönlünde dinmeyen bir ıstırap vardır. Tam Allah marifeti elde edeceği ana kadar mustariptir, inler. Bütün dünya onun olsa gamı gitmez onun ve kendi kendine sorar nedendir? Bir şairin dediği gibi, bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir? Nedendir? Kalp Allah'la itminana kavuşmadığından, kalp Allah'ı zikretmekle huzura kavuşmadığından, kalp sultanını bulamadığından, kalp perestiş karına ulaşamadığından, Allah Teala ve Teccadüs Hazretleri bizleri hüsyar eylesin. Vasme annu biha velzihinuhum an ayatina gafilun. Bunu da müktezi Kur'an'ı anlayanlar anlarlar. Burada sebep adeti atfedilmiş müsebepler üzerine. Bir şeyin sebebi muktezisi diğer şeyler üzerine, muhtezafi üzerine atfedilmiş. Velzihinuhum an ayatina gafilun. Bunlar aynı zamanda bizim ayetlerimize karşı gafildirler. Kainatın tarrakalarını kulakları duymaz. Kainatta olup biten hadiseleri anlamaz bunlar. İşte esasen bundan dolayı dünya ile tatmin olurlar. Dünyaya razı olurlar. Allah'ın ızasını kafalarına koymaz, hatırlarına getirmezler. وَالَّذ۪ينَهُمْ اَنْ اٰيَاتِنَا غَافِلُونَ Bunu size kafa yapıcınız tarafından çok tatlı bir tercüme halinde tercümesini takdim edeyim. Eyvah! Aldandık! Şu hayatı dünyeviye sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet, şu güzel anı hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi çay gibi akar gider. Şu temelsiz ömür dahi çay gibi akar gider. Size itminan veren şeyler, sizin için rızatide olduğunuz şeyler, bütün bunlar hepsi çay gibi akıp giden şeyler, şimşek gibi çakıp giden şeyler, ot gibi yeşerip sonra solan şeyler, çiçek gibi revnak yüzünüze güldükten sonra, sonra yapraklarını döküp pörsüyen şeyler. Pörsümeyen, solmayan bir güzellik istiyor ve arzu ediyorsanız, mümin iseniz bunu arzu edeceksiniz. O Allah'tır Celle Celaluhu. Dünyanın size hücum etmesi karşısında, kendisini size kabul ettirmesi karşısında, sabredecek, size gelmeyecek, dayanacak, ve Allah'ın tevfik ve inayetiyle bir kısım salihat önce takdim edecek ve sonra Allah'ın huzuruna büyük büyük ameller göndermiş insanlar olarak Allah'a mülaki olacaksınız. <gülüyor> Cenab-ı Hak kendisine böylesine mülaki olmaya bizleri muvaffak kılsın. <gülüyor> meta gurur olan dünya hayatı karşısında aldanmadan bizleri masun ve mahfuz buyursun. <gülüyor> Şair Ya men bidünyahu işteğal Kad garrehu tulul emel أو لم يزل في غفله حتى دنا منه الأجل الموت يأتي باغتة والقبر صندوق العمل اصبر على أحوالها لا موت إلا بالأجل أي دنيا يله إشغال eden dünya ile meşgul olan insan kalbini dünya ile dolduran meşgul olan insan قد غرّه طول الأمل طول الأمل bitip tükenme bilmeyen arzular aldatı verdi bir mahşuk gibi yüzüne gülüp ihanet eden, mahşuk gibi onu aldatıverdi. Yediği lokmalar ağzına tazdı, karnına feryat verdi. Ağzını aldığı baldan lokmalar zehir halinde, içinde sancılar hasil etmeye başladı. Nice lezzetleri ona o bal gibi gösterdi, yutturdu. Şiir içinde şiir söyleyeyim aklıma geldikçe. Kem haszenet lezzeten, lilmer'i qatileten, min hayzü lem an enne fi fiddesemi. Bu seyri diyor, nice lezzetleri insanlara o katil edici yapmıştır. Kem haslenet lezzeten lilmer'i katileten. Nice insanların lezzet olarak kabul ettikleri şeyleri insanları öldürücü şey olarak kullanmıştır. İnsanlar bilmezler ki nefis insana zehiri takdim ederken yağın içinde takdim ediverir. Nefis dünya insanı aldatırken balın içinde öldürücü şeyleri verirler. Sen karnını doyurursun. Sen onun suri zinet ve devdebesine aldanı verirsin. Ama verasında Allah'ı kaybedersin. Resulullah'ı kaybedersin. Yılanı çıyanı, akrebi bulursun. 20. asrın Kur'an'ı kaybetmiş, Resulullah'ı kaybetmiş cemaatinin derdinin temelinde bu vardır. Bir kısmı dünyaya inhimak etmiş. Allah'la dünyayı taktıği zaman dünyası daha ağır gelmiş. Zira Allah'a ait meselelerin yıkılışı karşısında üzüntü duymamıştır. Ama bağının yıkılması karşısında üzüntü duymuştur, müteessir olmuştur. Bağınız da Allah'ın rızasını tartı verin. Allah'ı tartı verin sözü hata olacağından dolayı kullanmıyorum. Bağınız da Resulullah'ı tartı verin. Ama Müslüman peyderpey birbirini takip eden ve olduktan sonra sahneye aktetrilen bu hadiseler karşısında küçük dilini yuttu apıştı kaldı ama artık faydasızdı. İş işten geçmişti. Müminler yeniden kendilerine gelecekler. Bu ana kadar 3-4 asırdan beri eden gafleti bu perde yırtı verecekler. Yırtı verecek. Kabre bu gaflet perdesinin altında gitmeyecektir. Uyanacak, kendisine gelecek, dinine sahip çıkacak. Dinini, mukaddesatını, Resulullah'ı, Allah'ın rızasını dünyaya tercih edecektir. Resul Ekrem'in dilinde kendisine ve Allah'a inanmanın birinci şartı budur. Allah ve Resulullah mukayese yapıldığı zaman, muadile olduğu zaman, muhasene olduğu zaman her şeyden ağır gelmedikten sonra insan Allah'a ve Resulullah'a iman etmiş olamayacaktır. Fermanını duyacaksınız. Evvelen yazıldı tamam. gafletin hatta denemihül acel. Gaflet öylesine temadi edip gitti ki ta ecel gelinceye kadar insan farkında değil ecel gelip ensesine yapışıncaya kadar, oğlum, kızım, malım kaldı diyeceği ana kadar, gözü açık gideceği ana kadar, tabuda konacağı, mezara atılacağı, başına iki taş dikileceği ana kadar gafleti temadi ettirdi. Hatta dena minhul ecel, el mevtü yeti bağteten, vel qabru sandukul amel, Ölüm ansızın gelir. Ölüm, insanın bileceği bir köşe başında çıkmaz insanın karşısına. Bilmediği yerde yakalayı verir. Yaşlıların ekserisi öldür ama ekseriya, ekseriya bu ekseriyadır. Bunların eceli fıtrileri, tabiileridir bu. Allah Celle Celaluhu öyle takdir buyurmuş bir yaştan sonra 70, 80, 100, 110 kimseyi bırakmaz, herkesi kurbu huzuruna alıverir. Fakat esasen ölümün nerede, ne zaman insanın karşısına çıkacağı belli olmamaktadır. El mevuti yetti bahseten ölüm ansızın gelir. İnsanlara bir gelin ol denir o zaman. Ve cehizi beraber alınır ve kabre verir insanlar. Kabre konur ama hangi ceyizle konur? ''Vel kabru sandûkul amel'' ''Kabir bir amel sandığıdır.'' ''Amel'le gittiyseniz orada yüz bulacaksınız.'' Dünya ehlince güzel görülen şeyler orada çirkindir. Dünya ehlince güzel görülen şeyler orada yılandır, çıyandır, akreptir, fınfesadır. İnsanın ağzına burnuna giren şeyler orada bunlardır. Öyleyse sen kabre amelinle girmeye bakacaksın. Amelle kabre girdinse iyi bir gelin olarak ahirete bir yurttan başka bir yurda intikal ettin demektir. Allahu Teala ve Tekedzes Hazretleri bize hüsyarlık ihsan eylesin. Uyanıklık eylesin. Ümmeti Muhammed'i iki cihanda aziz eylesin. Yolunda kaim ve daim eylesin. Sıkmadımsa iki cümle ile hülasa edip bitireyim. Muhterem Müslümanlar. Dünyanın mahiyetini bilmek, Dünyaya dünya kadar, Mevla'ya Mevla kadar ehemmiyet vermek, Bizim bağlandığımız şeylerin suri güzelliğini, tatlılığını, zinetini bilmek, takdir etmek. Ama onlara o kadar, onların verasında onların mahiyetini anlatan Nebiler nebi Hz. Muhammed'e o kadar sallallahu aleyhi ve sellem ehemmiyet vermek. Dünyanın mahiyetini bilmek, Kur'an'ın mahiyetini bilmek, Dünyaya dünya kadar, Kur'an'a Kur'an kadar ehemmiyet vermek. Bu, gerçek mümin olmanın alametidir. Allah'ın büyük gördüğü, tazim ettiği şeyleri büyük görmek, tazim etmek. Allah'ın hor ve hakir gördüğü şeyleri hor görmek, fakir görmek ve takdir etmek. Dünya, dünya cihetiyle Allah'ın nazarında eğer sineğin kanadı kadar kıymet olsaydı, hadisin ifadesiyle kafir ondan bir yudum su içemeyecekti. Kafir yudum yudum değil, şerbetler içtiğine göre dünyanın Allah nazarında sinek kanadı kadar kıymeti yoktur demek. Kafir yudum yudum nimetlerden istifade ediyor. Öyleyse Allah dünyaya ne kadar ehemmiyet veriyorsa siz de o kadar ehemmiyet vereceksiniz. Nebiler nebisi dünya mel'unetun mel'unun ma fiha illa zikrallahi ve ma valahu ve alimen ve muteallimen ev kal dünya mel'undur Dünyanın içindeki her şey de mel'undur. Ancak Allah'ı anış değil. Dilin Allah'ı anışı, kalbin Allah'ı anışı, insanın vücuduyla, namazıyla, orucuyla, hacıyla Allah'ı anışı bunlar mel'un değildir. Bütün dünya mel'undur. Allah nazarında kıymeti yoktur. Ve bir de hak ve hakikati aşını olma, alim olma. Değilse öğrenme, yolunda bulunma, müteallim olma. işte bunlar melun değildir. Dünyanın içinden bunları alacaksınız. Allah hesabına olan cihetleri alacaksınız ve diğerlerinin üzerinde Allah tarafından lanet edilmiş damgasını göreceksiniz. Ona, ona göre bağlanacaksınız. Ebedi bir yol ve ebedi bir yolculuk var önümüzde. Dünya adına bağlandığımız şeyler bu ebedi yolculukta, bu zikzaklı yolda, bu kıvrım kıvrım yolda bizim elimizden tutamayacağız. Bizi sahili selamete götüremeyecek, bizi huzura kavuşturamayacaktır. Evet. Medreseyi i nebeviyenin mümtaz talebelerinden Ebu Zer vardı. Ebu Zer'in mezhebine göre radiyallahu an bir insan evinde iki günlük yiyecek bulunduramaz. Bir günlük yiyecek ancak bulundurabilirsin. İki günlük yiyeceğin varsa o kenzdir ve onu ahirette kızdıracak senin vücuduna batacaklardır Ebu Zer. Allah. Ebu Zer vali vali dolaşır, valileri tokatlar, kenz yapıyorsunuz der böyle nazide bir insan. Onun için sahip çıktığı hakikat çokları tarafından onun yüz göremez hale gelmesine sebebiyet verir. Ve bunu da nebiler nebisi Tebuc hadisesi münasebetiyle şu sözü içinde ifade buyurdular. Tebuc hadisesine gidilirken herkes iştirak etmişti. Geriye kalan bir iki mümin bir küçük mazeretlerden ötürü kalmışlardı. Ebu Zer de geriye kalmıştı. Bir at bulmuştu ki at onu götürememişti. Atın semerini kendi yiyeceğini sırtına vurmuş, arkadan bir iki konak sonra Resul-i e kavuşu vermişti. Medine'ye doğru nazarlar çevrilmişti. Toz içinden bir insan çıkınca Ebuzer çıkı vermişti. Bu bizim Ebuzer. Allah Resulü ferman etmişti. Ebuzer'e yalnız gezeceksin, yalnız yaşayacaksın ve yalnız öleceksin. Bir yalnız için, tek için, ferdi ferit için o her şeyi her şeyi terk etmiş, yalnız yaşamaya, yalnız gezmeye ve yalnız ölmeye mahkum edilmişti. İşte bu müstesna talebeye ne biler şöyle dediğini duyuyoruz. Ya Ebader Ceddidi s-sefînete fe-innel bahre amîkûn Sefineni, vapurunu güzel yap, çünkü derya çok derindir. <gülüyor> Ummanları geçecek, okyanusları aşacaksın. Kabri geçeceksin. Münkir nekirin, dehşet verici suallerinden kurtulacaksın. Öyle bir vapur elde et ki, ahiret sahiline seni selametle götürebilsin. İçinde yılanların, kopraların oynaştığı kandan, irinden deryalar geçeceksin. Sefineni sağlam ver. Ceddi dis te, sefineni sağlam yap, bu İslamiyettir. Her an tazele, terü taze olarak İslamiyete sahip çık. Her emri yeni gökten inmiş gibi gönül inşirahı içinde kabul et. Her gün ona bir yeni hava içinde sahip çık, onu yeni olarak yaşamaya çalış. Ceddi dis sefînete fe innel vehre Derya çok derin, derin deryanın büyük mevceleri olur. O büyük mevcelerle boğuşma vardır. Onun için sefineni durmadan yenileyiver. وَهُزِزَّادَ كَامِلًا فَاِنَّ السَّفَرَ بَعِدٌ Azığını tas tamam alıver. Çünkü yolculuk çok uzaktır. Mahşerde sana lazım olacak şeyler olacak. Sen burada sana Kur'an'ın ulaşması, Resul-i Ekrem'in şefaatinin ulaşması için bir adres bırakman, gittiğin yerde yerini malum etmen icap edecektir. Sen burada... Kur'an'a karşı, Resulullah'a karşı yabancı yaşamış isen, Resulullah için en az haftada iki damla gözyaşın yoksa, bir Muhammed'ün Resulullah dediği zaman ürpermen yoksa, tanıyamamış içine girememiştin, Kendini kabul ettirememişsin. Resulullah'a adres bırakamamıştın. Mizanın başında seni tanıyacak alamet ister ki tanısın. Vesikanı göster ümmetim olduğuna dair diyecek sana. Sıratın başında seni tanıyacak, şefaat edecek. Kevser havuzunun başında seni tanıyacak, elinden tutacak. İşte adres bırakacaksın geride. Böyle ufuzun bir sefere çok azıklı gideceksin. Çok malumatlı gideceksin. Silahını alacaksın, yiyeceğini alacaksın. Mahşerde sana nebiler nebisinin şefaati iktiza edecek. Sıratta şefaati iktiza edecek. Allah'ın lütfu iktiza edecek. Cennette cemali iktiza edecek. Göreceksin onu. Onu müşahede etmen için burada araştıracaksın. Baktığın her şeyde onun cilvesini göreceksin. Gördüğün her cilve içinde inşiraf hazır edecek. Ne güzelsin, ne güzelsin Allah'ım diyeceksin zemini seyrederken. Ne güzelsin, ne güzelsin Allah'ım diyeceksin çayları seyrederken. Yıldızları seyrederken, ne güzelsin Allah'ım diyecek. Hayretinden, dehşetinden, şaşkınlığından kendinden geçeceksin. Bu Allah'ın cemalini gökte ve yerde araştırmanın ifadesidir. Burada araştıran kendisini hazırlamış demektir, orada bulacak demektir. Cemalullah'a adres bırakmış demektir. Allah vakıptır. Allah nicahbandır, Allah alim ve habirdir. Teveccüh edene ama teveccüh eder, dönene döner, bakana bakar, kulluk yapana rahmet eder. وَخُزِزَّادَ كَامِنًا فَإِنَّ السَّفَرَ بَعِذٌۜ Azığını tas tamam yapıver. Bu yol çok uzun bir yol. Bitip tükenme bilmeyen bir yol. Siz uzun bir yoldan geldiniz. Ana karnından, çocukluktan, delikanlıktan... ...dünyaya küçük bir müddet kalmak için uğradınız... ...gidiyorsunuz. Belki bin sene, belki milyon sene kabirde kalacaksınız. Belki milyon sene mahşerde kalacaksınız. Ve sonsuz senelerle ifade edilmez... ...bir müddet içinde cennette kalacaksınız. O kadarcık zaman için... Ve bu kadarcık zaman için insan nasıl hazırlanması, nasıl ihtaratta bulunması, nasıl salihat yapması gerekiyor? Aklımız, izanımız, idrakımız varsa onunla bunu anlayacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. وَخَفِّفِ الْحِنَّ فَإِنَّ الْعَقَبَةَ كَعُودٌ Sırtındaki yükü de biraz hafif et, çünkü aşacağın tepe çok sattır. Aşamayacaksın onu. Şunun bunun hakkını yemek gibi bir yük. ...kızına namaz kıldırmama gibi bir yük, oğlunu namazsız yapma gibi bir yük... ...yakınlarını paslı vicdanlı yapma gibi bir yük, paslı alınlı kirli alınlı yapma gibi bir yük... ...Resulullah'ı tanıtmama gibi bir yük, aile mesuliyetin üzerine aldıktan sonra... ...Allah'ı ve Resulullah'ı tanıma mevzunda gerekeni yapmama gibi bir yük... ...bütün bunları omuzuna yükleyecekler, götür bu yükü diyecekler. İşte sen bugün bu yükünü hafif et diyor. وَخَفْتِ فِي الْحِمْلَةِ فَاِنَّ الْعَقَبَةَ kaudun. Yükünü biraz hafif yaparsan bu sarf yokuşu tepeyi aşabilirsin. Yoksa aşamayacak yolda kalacaksın. Allah lütfederse elinden tutar seni sahili selamete çıkarır. Yoksa yolda kalacaksın mahşerde bir yerde kalacaksın. Ne biler nebisi yanından geçecek. Şefaatinden istifade edemeyeceksin. Adem geçecek istifade edemeyeceksin. Nuh geçecek istifade edemeyeceksin. Halilurrahman geçecek istifade edemeyeceksin. Allah'ın binlerce salatu ve selamı onların üzerine olsun. Şefaatleri de bizim üzerimiz olsun inşallah taala. Ve ihlisile amela fe inennâ Amelini de yapıver. Kalbine bir özlülük kazandırıver. Tertemiz bir kalple Mevla'ya teveccüh et. Gayrı ona yapacağın ibadeti tahta ve kullukta başkalarının nazar ve teveccühünü kale alma. Yapacağın şeylerde başkalarının kınamasını kale alma. El alem sana aptal desin, el alem sana cahil desin. Aldırmayı ver, sen Allah'ın kulusun, bu izzet sana yeter. Sen Resulullah'ın ümmetisin, bu izzet sana yeter. Varsın bir kısım şum ağızılar. Sana zelil insan, adi insan, bayağı insan, cahil insan versinler. Bir, bunu aldırmayacaksın. Öz yürekliliğinle tamamen Allah'a teveccüh edeceksin. Kalp soffetinle Allah'a teveccüh edeceksin. Bir de Allah'a karşı yaptığın işlerde sadece ve sadece onun rızasını düşüneceksin. Onu hoşnut etmeyi esas alacaksın. Kulluğumun temeli budur diyeceksin. Sen hoşnut isen bende de hoşnutum diyeceksin. Ve kalbinizi yoklayın bundan sonra, bundan sonra yoklayın. Mevla'nın size lütfettiği ve Mevla'nın musibet halinde başınıza yağdırdığı hadiseler karşısında gönlünüze bir hoşluk, bir hoşnutluk hissediyorsanız Mevla'nın hoşnutluğunun alametidir ve şaret verebilirim. Başınıza gelen bir taş karşısında kafanız yarıldığı zaman çok ciddi bir gönül rahatlığıyla hemen Mevla'ya teveccüh edip ya Rabbi ben senin Rabb olduğuna razıyım, bu da tasarrufundur senin. Gönül şirahi içinde bunu deyip memnuniyetini ishal edebiliyorsan bu alamettir ki Allah da sizden razıdır. Yok bu durumu elde edememiş iseniz gönül itminana kavuşamamış, zikirle meşbu ve meşgul olamamış, dünya almış onu götürmüş, yani şeylerle meşgul etmiş, israf etmeye, itilaf etmeye hazır hale getirmiştir. Yar ve yardımcımız olsun kalpkinin yarasın. Metaa gurur olan dünya karşısında Allahu Teala ve Tekaddüs Hazretleri bizleri aldatmasın. Amin. Muhterem Müslümanlar. Çiftçi aldandı. Bağından elde ettiği ölçü vermemekle aldandı. Ticaret emtiasından zekat vermemekle aldandı. Zayıf senetle dahi rivayet edilse salebe gibi zekat vermeme meselesinde imtihana tabi tutuldu, imtihanı kaybedi verdi. Çok kimseler bugün dünya karşısında Mevla'nın emirlerini yerine getirmeme hususunda dünya karşısında aldanmış kimselerdir. Ve her şeyden yoksun kaldılar. Düşünün, bugün sizin yüksek tahsil yapan üniversitelerinizde güne kadar hocalık yapan 70-80 yaşında insanlar vardır. 80 yaşındaki insan Osmanlıyı görmüş insandır. 80 yaşındaki insan medreseyi medrese tahsilini görmüş insandır başladığı bütün kitaplara bismillah'la başlandığı devri görmüş bir insandır. Evet o devirde insan ne okursa okusun bismillah'la başlıyordu. Tarihe başlıyordu. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri onun adıyla başlıyorum. Aklamı yaratan odur. Aklamın tarihini istas eden hikayeden odur. Allah'ın yarattığı bu hadiselere Allah'ın adıyla başlıyorum diye başlıyordu. Coğrafyaya Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyordu. Allah'ın adıyla başlıyorum küre-i kıtaları şöyledir, çayları böyledir, bunlarda Allah'ın şu isimlerinin cilveleri vardır, şunlar cilve endazdır diyordu. İman ve irfan izan kazanıyordu. Fiziğe başlarken fizik, madde ile sıkı münasebeti olan, maddenin terkibi ve tahlili alakalı bir ilimdir. Bu terkibi ve tahlili yapan Allah'tır. La havle ve la kuvvete illa billah ile biz bunu anlatıyoruz. Hiçbir güç, hiçbir kuvvet yoktur ki Allah'a dayanmış olmasın. Her havil ve kuvvet Allah iledir. Fizikte her kanun Allah'a dayalıdır. Allah'ın gücü ve kuvvet olmadan hiçbir mesele halledilemez. Manasına Allah'ın adıyla o ilme başlıyordu. Evet, reçber böyle aldandığı gibi okumuş da öyle aldanı verdi. Herkesi dünya aldatı verdi. Herkesin kalbine sızı verdi. Herkesin gönlünü işgal eti verdi. Herkese bitip tükenme bilmeyen arzular takdim ediverdi ve herkes bitip tükenme bilmeyen o arzulara takılı verdi ve sonra arkasından sürükleni sürükleniverdi ta ecel gelip enseden yakalayacağı ana kadar ta kabirde üzerlerine gerilen perdeye kadar gaflet temadi ediverdi sonra bir çukura atı verdiler başına da iki taş iki verdiler arkadan da bir fatiha okuyu verdiler ile burada münasebet kuramamış insanın ruhuna Vallahi Fatiha gitmez, billahi Fatiha gitmez, tallahi Fatiha gitmez. Resulullah'la burada münasebet kurmayana, vallahi Resulullah şefaat etmez, billahi şefaat etmez, tallahi şefaat etmez. Mü'min, Allah'a Allah'ın ölçüleri içinde inanacak. Mü'min, Resulullah'a Resulullah'ın kıstasları içinde bağlanacak. Mü'min Kur'an'a, Kur'an'ın kıstasları içinde gönül verecek. Kur'an'a göre cemaat olacak, Piştari Mukaddes resul Ekleme Ekrem'e göre raiyet olacak ve Allah'a göre kul olacaktır. Evet. Cenab-ı Hak kendisine halis muhlis kullar eylesin. Evet. Habibi Edib'ine halis muhlis ümmet eylesin. Evet. Kur'anı ı Muhsül Beyana, nurlu, parlak cemaat haline bizleri getirsin. Evet. Muhterem Müslümanlar, iş geçmiş değildir. Zaman, vakit geçmiş değildir. Kur'an'a teveccüh ettiğimiz anda bize dünya yüz çevirmesine mukabil, her şeyin basıp gidip bizi terk etmesine mukabil, bizi terk etmeyen Kur'an'a teveccüh ettiğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın labbeyk kulum sesini duyacağız. Resul-i Ekrem'in iltifatını göreceğiz. Kur'an'ın imdadımıza yetiştiğini müşahede edeceğiz. Şimdiye kadar başkalarının Amerika diye, Rusya diye, İngiltere diye, Fransa diye kapılarını vurduğumuz kadar Kur'an'ın mucizül beyanın kapağına vursaydık, bizi içine alıyor musun deseydik, sana misafir geldik, mukaddes kitap iltimasında, ilticasında bulunsaydık, açacaktı sinesini, alacaktı bizi harimine, cemaat diye kabul edecekti ve aziz olarak yaşama hakkını kazanacaktık. Ama Kur'an'ın kapısını vurmadık, Resulullah'ın kapısını vurmadık. Siz söyleyin, Allah'ın kapısını canı gönülden ne zaman vurduk da bizi boş çevirdi diyemeyeceksiniz. Sen Hakk'ın kapusunda canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrini vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyyub gibi ağlasan, ciğer gâhi ahvalini sormaz mı? Sen ne zaman ağladın, ne zaman ciğerini dağladın, ne zaman ıstırap duydun da Mevla nem var demedi sana! Allah nen var demedi sana! Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, ...sitizlik ve hassasiyet ihsan eylesin bizlere. Uyanık eylesin bizi. Mukaddes Kitabı Kur'an-ı Kerim'i anlamaya bizleri muvaffak kılsın. Göklerin ve yerin haberinin menbaı olan Mukaddes Kitab'ın... ...ilmine, irfanına bizleri ulaştırsın. Habibi Edeb'in arkasında saf saf... ...cemaat halinde dünyada mes'ud, ahirette bizi bahtiyar kılacak bir yola ki tarih müstakimdir Bizleri hidayet eylesin, Amin. yolunda kaim ve daim eylesin. Amin. Daha fazla diyecektim, sesimin müsaadesizliği, yorgunluğumun mazur görülmesi hesabıyla... ...Allah beni affetsin, siz de kusura bakmayın, ses tonundaki huşunette bana, mevzun, haşin kılıcı keyfiyetiyle bana aittir... Bundan dolayı da kulaklarınızı tırmaladınızsa mahkemeye yükü Kübra'da davacı olmayınız. Evet. İllahi Teala Fatih